Nefsin terbiye edilmesinde akıl ve iradeyi kullanmak gerekir. Dedik ki insan iki şeyden mürekkeptir. Birincisi, çamurun özünden husul bulan ve hakkın kendisine verdiği hareketle hayat kazanan hayvani ruh, yani alemi mülkten olan nefstir. İkincisi, alemi melekuttan, yani alemi emirden iniş yapan, irade ve akıldan mürekkep ruhtur. Allah Azze ve Celle insana akıl verdi ki işin akıbetini düşünüp ilahi emirlerine imtisal, yasaklarından ictinab etsin. İnsan kendi iradesiyle nefsini, ruhun istek ve arzusu olan Kur'an ve hadisin hükmüne teslim etmezse ve bu hususta iradesini kullanmazsa nefs askerleriyle ruhu esir alır. Akıl ve iradeyi kullansa bu sefer ruh nefs ve askerlerini emri altına alır. Bunun için nefsin terbiye edilmesinde ilk vazife, akıl ve iradeyi kullanarak nefsi ilahi emrin çerçevesinde çalıştırmaktır. Nefs, gazap ve şehvet unsurlarından mürekkep olduğu ve asıl vatan olan fani dünyada olduğu için cidden onu ruhun iradesi altına almak zordur. Zira nefs, serkeş bir at gibidir. Aynı zamanda nefs, suda insanı yakalayan bir ahtapot gibidir. Onu büsbütün gazap ve şehvetinden alıkoysan, Akrep gibi hayatını yok eder, yani intihar eder. Alabildiğine versen kanını emer. Onun için nefsin terbiyesinde, nefsi esir almakta muvaffak olan i̇mam Gazali Kuddisesi Ruhul Ali diyor ki, Ulemamız radiyallahu anh şöyle dediler, Üç şeyden başka hiçbir şey nefsi kırıp zelil kılmaz. Birincisi, akıl ve irade kuvvetlerini kullanarak onu istek ve arzu olan şehvetlerden, eşit tüm nimetleri sadece kendine tahsis etmekten alıkoymaktır. Zira nefs, serkeş bir at gibidir. Büsbütün yemini kesmek değil, azalttığın zaman zayıflar ve yumuşar. İkincisi, akıl ve irade kuvvetlerini kullanarak ibadetleri ona yüklemekle mağlup edersin. Zira bir cihetle nefs, merkebe benzer. Merkebin yeminden azalttığın ve ağır yük yüklediğin zaman zilletini ısrar eder ve boyun eğer. Üçüncüsü, yine akıl ve irade kuvvetlerini kullanarak Allah Azze ve Celle'e seher vakitlerinde yalvarmakla nefs zayıflayıp boyun eğer. Zira Allah Azze ve Celle yalvarışın sebebiyle sana bir yardım göndermez ise kesinlikle nefsin tuzağından kurtulamazsın. Bunun için Yusuf Aleyhisselam, "وَمَا أُبَرِئُ نَفْسِي ve ben nefsimi temize çekmiyorum. Ama İslam dinine teslim olmayan nefs daima çirkini ve günahları şiddetle emredicidir. Rabbimin esirgediği nefs müstesnadır. Gerçekte Rabbim, lafur ve rahimdir buyurmuştur. Yani kulun yalvarışı sebebiyle Rabb-i Teala'nın kendisine yardım gönderip günahlardan doğrusu nefsin istek ve arzusundan onu patladığı nefs müstesnadır. Artık bu üç işe devam ettiği zaman serkeş olan nefs Allah Azze ve Celle'nin izniyle sana boyun eğer. İşte o zaman onu idaren altına alman kolaylaşır. Bu yolu buldun mu hemen takvanın gemiyle onu gemlersin. İmam Gazali ayeti kerimedeki rahime kelimesinin aseme, eşit pakladığı, temizlediği, kurtardığı manasında olduğunu demek istiyor. Binaenaleyh bir taraftan iradeyi kullanmak, diğer taraftan da Allah-u Teala'ya yalvarmakla ruh nefsi idaresi altına alır. Nefsin hile ve tuzaklarına karşı acizliğe kapılmak da ruhu nefse esir kılar. Bu itibarla hadisi şerifte المؤمن القوي خير و أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير أحرص على ما ينفعك وإستعين بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تكل لو أنى فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتحوا عمل şeytan. Kuvvetli mümin, zayıf müminden daha hayırlı ve Allah'a daha sevimlidir. Ve her birinde bir hayır vardır. Dünyada sana menfaat verecek şeylerde var gücünle çalış. Allah'tan yardım dile ve kendini aciz sanma. Şayet, azami gayretini harcadığın halde sana bir şey isabet ederse, eşit belaya çarpılırsan, eğer ben şöyle yapsaydım, gerçekte şöyle, şöyle olurdu deme. Lakin, Allah takdir etti ve dilediği şey olur de. Çünkü muhakkak eğer kelimesi şeytanın amelini açar diye buyuruldu. Bu hadisi şerifte 1- Gücünü kullanan güçlü bir müminin hayırlı ve Allah-u Teala'ya daha sevimli olması 2- Kuvvetli olsun zayıf olsun iman cihetiyle her müminde hayır mevcut olduğu halde beden olsun mal olsun mücerret cesaret kuvveti olsun bu kuvvetleri nefsi yahut mutlak düşmanı mağlup etmekte kullanılmanın kurtuluş olduğu, 3. Uhrevi saadetlere ulaşabilmek ve dünya şerefini de korumak için iradeyi kullanmanın şart olduğu, 4. Dua ve yalvarışla acizlikten Allah-u Teala'ya sığınmanın faydalı olduğu ifade edildi. aleh dünya hayatının nimetlerinin kazanılması olsun, uhrevi saadetin kazanılması olsun insanın akıl ve iradesinin kullanılmasına bağlıdır. Şu halde akıl ve iradenin kullanılması nispetinde Allah'ın vergisi adetullah'tan biri olup nimetlerin çoğalması gücün harcanmasının nispetindedir. Ve özellikle Ahris ala ma yenfauke westein billahi Dünyada sana menfaat verecek şeylerde var gücünle çalış. Allah'tan yardım dile ve kendini aciz sanma. İnsanları acizliğe sevk eden işi sonraya bırakmak ve iradeyi kullanmamak olmak üzere İki şeydir. 1. Hadis-i Şerifte inne sefe cunnun min şeytan. Gerçekte sonra kelimesi şeytanın askerlerinden bir askerdir. Diğer bir hadis-i şerifte ettesvi fushia u şeytan yulkiihi fi bil mu'minin. İşi sonraya bırakmak şeytanın müminlerin kalplerine ilka ettiği bir parıltıdır. Eşit ateş şülesidir, eşit şeytanın şiarıdır buyruldu. İşi sonraya bırakmakla şeytan, mümini büyük günahlara dahi sokar. Mesela borcu vaktinde ödemekten geri bırakır. Hadis-i şerifte, matl zulmün, borcu ödemeye güç bulanın ödemesini vaktinden sonraya bırakması zulümdür.'' Binan Binaenaleyh kalbe, güzel bir his geldiği zaman derhal ile geçirmek gerekir. Aksi takdirde şeytanın tuzağına girilir. 2. Şeriatin hoşlanmadığı kötü şeyleri arzulamaktır. Hadis-i şerifte, İnne Allaha Teala yuhibbu ma'aliyel umuri ve esrafaha ve yekrehu sefsafaha. Gerçekte Allah Teala işlerden ali olanları, eşi şeriatin güzel gördüğü ahlakları sever, işlerden adi olan ve güzel görülmeyen şeylerden buğzeder buyurmaktadır. Binaenaleyh güzel duyguları geri plana bırakmaksızın hemen yapmak ve yapılmasını sevmekle nefs behime ve şeytaniye nefsin tuzaklarından çıkar. Zira fikir hak ve batılı birbirinden ayırt etmek, ayırt ettikten sonra da işlemeyi azimlemek, azmi fiile geçirmek, o âli işi sevmek, insana mahsus bir şiardır. Bunda iradenin kullanılması insanı âlâ-yı ulaştırır. Ali Yülkâri, İmam Nevevi'den naklen diyor ki, Hadis-i Şerif'te, el mu'minül kaviyyu hayrun ve ehabbu ilallâhi minel mu'minid da'if Kuvvetli mü'min, zayıf müminden daha hayırlı ve Allah'a daha sevimlidir cümlesindeki kuvvetten murat, uhrevi işlerde nefsin azimetidir, eşit uhrevi saadetin kazanılmasının istek ve arzusunu fiile geçirmektir. Azimli insan gaza ve cihatta daha başarılı olur, maksatlarına daha çabuk ulaşır, marufu emretmekten, münkerden vazgeçirmekten gelen eza ve cefadan daha çabuk çıkar. Ayrıca hadise şerif, azami tedbiri fiile geçirmekle beraber muvaffakiyetin olunmamasında, daha doğrusu hedefe ulaşılmamasında üzüntüye kapılmanın şöyle yapsaydım böyle olurdu demekle kaderi ilahiyeye karşı gelmenin kesinlikle şeytanın tuzağı olduğunu da bildirmektedir. Şayet ki şeytan böyle bir tuzağı düşürürse kalbe yardım ederek dil ile ve e Allah takdir etti ve dilediği şey olur diye ruhuna telkin etmenin de dua gibi faydalı olduğunu ifade etti. Ve bir netice Hayırlı niyetlerde insan akıl ve iradesini kullanmazsa şeytanın tuzağına düşerek nefsine esir olur. Zaten şeytanın da insandan dilediği budur. Mü'min, imanında kuvvetli ve selabetli olmalıdır. Sebeplere tevessülle birlikte sebepleri yaratandan gafil kalmayıp ona dayanıp güvenmelidir. Bu dayanış ve güvene tevekkül denilmektedir.